Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar başlıklı programla yine karşınızdayız. Biliyorsunuz bu programımız tiyatrodan müziğe, edebiyattan dansa, operaya uzanan bir program. Ve bu alanları, bu sanat alanlarında ünlenmiş, emek harcamış, Kitlelere ulaşmış sanatçılarımızı konuk ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz tiyatro yazarımız Sayın Tunçer Cücenoğlu. Tuncer abi hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Mülcucum. Tunçer Cücenoğlu ile de kadim e, dostumuzu dostluğumuz vardır. Kendileri de kabul ederlerse e, bundan şeref duyduğumuzu e, tekrar aynen, belirtmek aynen, isterim. Tabii, benim için de Şimdi Tunçer abi e, oyunlarınızı biliyoruz ki e, Türk seyircisi sizi çok yakından tanıyor. Ee, yurt içinde olduğu kadar e, yurt dışında da e, olağanüstü sahneler paylaştı oyunlarınız. E, buradan başlayalım diyorum. Şimdi ilk oyununuzdan, ilk oyununuzdan e, başlayalım. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oynanmıştı galiba değil. Murat Karasu yönetmişti. Evet, o ikinci defa orada oynandı. Daha önce özel tiyatroda oynandı. Öyle mi ilk Tabii, ilk? İstanbul... Üsküdar oyuncuları Ha güzel. Ergun Kökner yönetti. Sunape Kuysal, Cihat Tamer, Celal, Toyan çok müthiş bir tiyatro var evet, orada. Evet evet evet. Ve ilk oyunumu orada e, er, Ergun Kökner yönetti. Ya çok Ondan sonra da şehir e, devlet oyunu oynamaya baş. İlk yayını da galiba Tiyatro dergisindeydi o oyunun. Tiyatro Doğru mu hatırlıyorum? Tiyatro dergisinde yayınlandı fakat ondan önce tabii yazılmış bir oyundu. O. Hı -hı. Ve ondan sonra Tiyatro dergisi kanalıyla da de derhal e, şeye Evet, tiyatroların dikkatini çeken bir oyun oldu. Evet, sonra? Sonra işte o oyundan sonra hemen başlar başlamaz bu sefer devlet tiyatroları benim ee, öğretmen diye bir oyunum vardı. Ona başladılar. Evet. Cüneyt Gökçer'in genel müdürlüğü döneminde. Genel müdürlüğü döneminde. Ondan sonra o oyun işte on üçüncü kez oynanırken Ankara Devlet Tiyatroları'nda aniden kaldırıldı. Kaldırıldı. 14 sene bir daha oyunlarımı oynamadılar. Evet. Yani. Sakıncalı gördüler beni. Ka hangi yılda yılı hatırlıyor musunuz? 72 falan. Evet. Yani de ben yani 12 Mart'tan sonra. Evet, o zamanlar Devlet Tiyatroları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve ben de Milli Eğitim Bakanlığı'nda talim terbiyeye bağlı bir memurdum. <gülüyor> Bizim başka veriyi ihbar etti. Evet, evet. Dedi ya dedi böyle ne biçim dedi başımızdakiler bir şey demiyor. Bilmiyorum mezler falan diyor dedi oradaki öğretmen ve bunun yüzünden bir tek cümle yüzünden oyun yasaklandı ve benim de yazarlığı bitirdiler tabi oynama bağlamında Anladım. bitirdiler ama aynı hızla yazdıkları. Şimdi ben çok iyi hatırlıyorum e, basından e, izlediğim kadarıyla <gülüyor> evet, o sıralar e, bu öğretmen oyunu konusunda. Çok. E, Cüneyt şey Gökçer'e e, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı galiba telefon ediyor. diyor Talim ki, Terbiye Dairesi, talim terbiye dairesi Başkanı. E, bu oyunun işte kaldırılmasını istiyoruz. Tabii ki, o, da, tabii. o da Cüneyt, Cüneyt, Cüneyt Bey'in de tarihi bir sözü var Hiç çok. unutmuyorum onu. Tabii. Demiş ki beyefendi demiş bakın ben 50 yıllık 100 yıllık sanatçıyım evet. demiş ama ben bir satır oyun yazamadım demiş. Aynı. Bir yazarın oyununu nasıl kaldırırım ben? Yani Doğru. bu çok önemli bir, Doğru. çok ciddi bir çok. cümle bence Cüneyt bu. Gökçer tabii çok farklı bir adamdı. Yani hem çok. aktör olarak hem yönetici olarak. Tabii ki sevenlere de sevmeyenlere de olur İlla. yöneticilerin. Ama o gerçekten çok kararlı, akıllı ve ne yaptığını bilen bir adamdı. Bizim başkanımız ona işte yani o zaman ben bütün memurların eline birer kağıt kalem vereyim. Yani. Onlara da oyun yazdırayım bu, madem ki bu kadar çok oyuna ihtiyacınız var sizin dediği zaman Cüneyt Bey'in cevabı çok ilginç. Diyor ki seviniriz diyor. <gülüyor> Yazabilecek yetenekler bulursanız diyor, bu, Türk tiyatrosu için diyor, müthiş bir hizmet olur diyor. Kaldırmıyorum diyor. Evet. Oyunu kaldırmıyorum diyor. Fakat tabii oyun sıkı yönetim tarafından o zamanki tabii. sıkı yönetim evet. tarafından 12 Mart döneminin kaldırıldı. İyi bir anı oldu ama. Ee, anı oldu ama 14 yılda yani bir yazarın oyunlarının oynamaması ne kadar zor bir şey. Değil mi? Sen de bunları yaşıyorsun. Evet. Sen kendini kanıtlamış bir yazarsın. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oynandı oyunların. Yurt dışında da oynandı evet, zannediyorum. Evet. Makedonya'da evet. bir evet. oyun evet, oynandı. Rusya'da, Almanya'da önemli. evet. Tabii ki. E şimdi burada artık bir oyun yazarı yazıyorsa oyununu sahnede görmek ister. Tabii ki. Gördüğü zaman özenir. Ve daha iyilerini yazma için de bir çabaya girer. Tabii ki. E, yazı, e, bu bizim gibi herkes arsız bir şekilde yazmaya devam edemez ki. Değil mi? <gülüyor> imkan yok. Biz, öyle diyor, biz arsız diyor şeyler gibi otlar gibiyiz diyor. Bizi. Eziyorlar diyor evet, yine çıkıyoruz evet, diyor. Evet. Rahmetli <gülüyor> evet. aznesim bana demişti. Ülkücüğüm işte bu sene var mı bir oyunu? Valla şimdi bu sene yok şu ana kadar değil. falan dedim. Bak dedi. Yaz rafa evet. at. Sonra var. zamanı gelir dedi. Tozunu üflersin Buyurun dersin. ne kadar Yazdın. güzel doğru şey söylüyor. Vallahi. Tabii e, tabii onlar çok tecrübeli adamlar. Çok, yani hiç deneyimli adam. Evet çok. çok. Şimdi e, günümüze gelelim. Sonra ara araya tekrar geriye dönelim. Camcıer abi. E, şimdi şu e, şu ara e, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda ve şehir Tiyatrosu'nda. E, oyunlar nasıl var? Şöyle, e, onlar repertuara alındı zaten. E, kadın Sığına benim en son yazdığım evet. Şubat ayında yazmıştım. Serpil Tamur yönetiyor. Hı hı. Kadın Sığına ilginç konusu da çok ilginç. E, bir kadın sığınağında 11 tane kadın, erkek oyuncu yok, hı hı. erkek yok yani. Ve bu 11 kadından ikisi yönetici ve e, psikolog olarak çalışan hı hı. kişi onun dışındakiler hep. Kocasından dayak yemiş, ondan sonra sevgilisi kovalamış, şu olmuş bu olmuş. Yani tacize ve şiddete maruz kalan hı hı. kadınlar oraya hı hı. sığınmışlar, oraya gelmişler. Hı hı. Bunların bir 24 saatlik bir e, hikayeleri. Kadıncıklar gibi yani başlıyor ve hı hı. bitiyor oyun. Anladım. O şekilde bir trajedi, tabii trajikomik bir oyunda diyebiliriz çok da evrensel olduğuna inanıyorum ben. Çok güzel. Evet, evet ilginç bir e, mekan ve ilginç bir durum Miçiş. kurmuşsunuz. Evet. E, kitap önümde duruyor. Kadın evet. Sığınma Mitos Boyut Yayınları Mitos bastı. Boyut, tabii, Diğer oyunlarımız gibi. Birçok yazarımızın senin oyunlarında orada basılıyor evet. biliyorsun. Birçok Türk yazarının hatta sadece Türk yazarları değil. Brecht'ten Shakespeare'e kadar bütün dünya yazarlar. Şimdi Arthur Miller de bahsediyor. Evet, evet. Müthiş yani. Evet. O adam tabii ayrıca övmeye gerek yok. Yılmaz Öğüt, mitos boyutun sahibi evet. gerçekten bir, yani bir Benzersiz. garip bir adam, garip bir garip adam. Garip bir, geç, <gülüyor> geçen hafta konuğumuzdu biliyorsunuz. E, öyleymiş, öyleymiş. Evet, yani Epey çok biliyorsunuz. Ama biliyorsunuz sayıda. mimardır o aslında. Evet, evet, yüksek yani mi var? Yani o mimardır, eğer gidip de bir site yapsa, ya. siteler yapsa. Müthiş para kazanacak Tabii. burada para falan kazanamıyor Nereden sadece <gülüyor> kitapların e, yenisi baskıları ya da yeni kitapları basabilmek için ancak evet, katalog evet. önümde duruyor e, mitos boyutun e, tanıtım kataloğu evet. kapağında 530 tiyatro ya, kitabı yazıyor 530 bunu kitap Milli Eğitim ve... Bakanlığı Kültür Bakanlığı başaramadı yapamadılar. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Tuncer Cerenoğlu'nun e, Mitos Boyut yayınlarında e, bulabileceğiniz e, kitaplarından ben bir söz edeyim. Toplu Oyunları 1'de, Çıkmaz Sokak, Dosya, Kör Dövüşü. Toplu Oyunları 2'de, Helikopter, Yıldırım Kemal, Kadıncıklar. Üçüncü ciltte, Şapka, Ziyaretçi, Matruşka, Öğretmen. E, dördüncü ciltte, Toplu Oyunları, Çeguavera, Tiyatrocular, Ah Bir Yoksul Olsam. Tek olarak basılan yine kitapları topluların dışında tek başına. Ayrı birer kitap olarak basılanlar: Boyacı, Neyzen, Çı, Sabahattin Ali, Sabahattin Ali'yi kim öldürdü? Kızıldırmak, Yeşil Gece, Mustafa'm Kemal'im, Gece Kulübü ve elimizdeki önümüze durayım Kadın Sığınağı. Evet. Yani bilmiyorum daha ne olsun acaba. Şimdi Mas, bunları işte. topluyan işlerini sayamadım da kaç oluyor? Tek, 24 tek, oyun. 24 oyun oldu ben değil de mi? Ben de arada şaşırıyordum ama artık e, bu tür şeylere, söyleşilere katıldığım için saydım 24 oyunum var benim. Çok çok güzel. Evet, çok. ayrıca bir film senaryosu, <gülüyor> Hı -hı. bir de radyo oyunu. <gülüyor> Hı -hı. Ama başka bir şey yazmadım yani. Evet, yani bir tiyatro alanında tiyatro, ısrar ettiniz. Tiyatro, tabii, tabii, doğrusu da budur. Tabii. Yani doğrusu. O. Doğrusu. doğrusu, doğrusu. Evet, çok yayılmak da pek fazla şey olmuyor yani. İyi değil. Evet. Çünkü günümüzde bakıyorum köşe yazarı, aynı zamanda türkücü, aynı zamanda romancı, <gülüyor> aynı zamanda çocuk kitabı yazıyor, aynı zamanda film yönetmeni. Maalesef, maalesef, yani ne kadar maalesef. Allah şey vermiş yani yetenek. İşte hepsi kendisini Charles Zenon zannediyorlar. Yani, <gülüyor> yani, yani çok ilginç. Ya da Orson Welles zannediyorlar evet. ama yani bu tabii bu olacak iş değil. Herkesin kendi uzmanlıkları değil mi yani? vardır. Manken mankenliğini yapar, oyun yazar, yani. oyun yazar. Romancı, roman yazar, yani. ressam da ressamlığını yapar. Değil mi? Değil mi? Evet. Şimdi yurt dışına gelelim Tuncer abi. Yurt dışına sözlerim. Geçmişte ve bugün. Şimdi benim şöyle, senin de oynandı biliyorsun. İlk defa benim zaten Makedonya'da oyunum oynanarak başladı. Benim yurt dışı hikayem, kadıncıklar oynanmıştı. Sonra onun arkasından zaman içinde bütün oyunlarım yavaş yavaş ülkelere yayılmaya başladı. Evet. Ben de bu arada biraz akıllı davrandım galiba. Olabilecek oyunların derhal İngilizcilerini, iyi çevirmenlere, Rusyalarını vesaire. Fransızca, İngilizce, Rusça, İspanyolca, hatta Arapça. Çünkü tabii. dünyada bunlar çok tabii, önemli tabii, diller, tabii. Herkes hakim bunlara. Tabii. Ve dolayısıyla bu çeviriler işe yaradı. Ve tabii ki en büyük yardımcım da benim internet oldu. ...internet müthiş bir devrimdir dünyada. Çünkü evet. hemen bir oyunu alıyorsunuz... ...iki dakika sürmüyor... ...Rusya'ya gönderebiliyorsunuz... ...ya da Amerika'ya gönderebiliyorsunuz. Bu müthiş bir şey. Evet. Artık eskiden ne yapıyorduk? Fotokopi çekiyorduk. Postayla gönderiyorduk. Eline geçti, geçti mi geçmedi mi, geçmedi, geçmedi mi? Mektup yazıyorduk, soruyorduk, kayboluyordu vesaire. İşte yani bu internetin de çok büyük katkısı oldu diyebilirim. Ve hiçbir ajansla falan... Ee, çalışmadım hı hı. Hiçbir ajansla baştan bir ajans adını vermeyeyim çalıştım Fakat yine ben kendim e, çabalıyordum Dolayısıyla yeni bir ajans oluşturmak fikri bende gelişti evet. Ve onu da işte yine bizim Yılmaz yaptı Şimdi yurt yapıyor ama onu yarın bir gün artık yurt dışına da taşıyacağız Benim meseleme gelince benim oyunlarım ondan sonra işte Rusya başta olmak üzere bütün Avrasya'da ...bütün Avrasya'da oynanıyor... ...yani Gürcistan'da... ...ne bileyim Azerbaycan'da... Evet. E, ...ne bileyim... ...yani aklınıza gelen bütün o eski sosyalist ülkelerde... ...bir Hı -hı. kere kesinlikle oynanıyor... Ve bir oyunum sadece bir tiyatroda da oynamıyor. Mesela Çığ diye benim bir oyunum var. Hı hı hı. Sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Evet. Sadece Rusya'da sekiz tiyatro. Şimdi ya. 8 tiyatro girdi. Müthiş bir şey. Müthiş, müthiş bir şey. şey yani. Bu inanılmaz hatta inanılmaz yani bir Türk şey. Türk tiyatro yazarlığı adına çok sevinecek müthiş. bir durum. Müthiş, müthiş. Ondan sonra yani Gürcistan mesela. Gürcistan'da sadece üç tane Çığ oynanıyor. Bir tane Matrişik oynanıyor. Hı hı. Yani işte ne bileyim Balkanlar'da müthiş bir yayılma oldu. Çok Yunanistan güzel. dahil ama daha çok Bulgaristan, Romanya, Moldova vesaire bu Balkanlar tümüyle ki onların tiyatro geleneği kişi, de müthiş. çok yani tiyatro geleneği. Tabii bunların. tabii. Yani bunlar öyle felsefi şeyler evet, evet, değil. Evet. Dolayısıyla işte Bulgaristan falan mesela şimdi benim 3. Matışka 13 Ekim'de başladı. Orada. Çok hoş çok bir oyundur. Çok. Tiyatro. İki evet. kişilik, çok hoş şey bir. Şey de yine çı oynanıyor. Şimdi mesela Romanya'da daha yeni bugün şeyi geldi haberi de geldi daha önce biliyordum ama e, en önemli tiyatrolar National Tiyatro çığ provasını ya yapıyor çok güzel, şu anda çok yani güzel. Çok güzel. dehşet yani bu dillere çevrilmesi belli başlı dillere Hı -hı. bazı oyunlarımın 15-16 oyun bu e, giderek bütün dünyada yaygınlaşıyor Orta Avrupa işte Polonya şimdi mesela Belçika'da başladı çok güzel. E, geçtiğimiz yıldan beri Belçika'da oynuyor Almanya şimdi çok önemli bir e, tiyatrosu Berlin Ransambalı biliyorsun. Tabii cem. Brechtin tiyatrosu. Chegveraya Brecht başlıyor. Çok güzel. Çok Frankfurt güzel. başlıyor. Yani bunlar tabii çok önemli şeyler ama ülkücüm maalesef e, bizim e, ülkemizde karşılığını bulmuyor yani şey olarak bilinmiyor, e, farkında değil. Değiller. Değiller. Farkında değil. İyiler. Ama tabii ki biz farkına da vardıracağız. Sen de, ben de bizim gibi insanlar. Ve sonunda bütün dünyayı e, alacağız yani. Ben biliyorsunuz yani alınca. sitemden değil de e, dinleyicilerimizle paylaşmak adına sizin son cümlenizden yola çıkarak. Evet. Ben e, ENKA Bilim ve Sanat biliyorum, Ödüleri tiyatro birincilik ödülü kazanmıştım biliyorum, yeniden canım, yaratmayla. Tabii, 156 tabii. oyun arasından fakat... ...devlet tiyatrosu e, dokuz yıl sonra oynadı bunu... Ya. ...ki ikinci ona, de bahşiş. o zaman... ...devlet tiyatroları genel müdürü ikinci olan... ...ben birinciydim ikinci olan da... Dözakman. Evet Dözakman... Evet. E, ...genel müdür de aynı zamanda... ...fakat doğru. dokuz yıl maalesef oynadı... ...ama yani ama şeyin, doğru Aziz şey ...Aziz Bey'in burada tabii... ...Aziz Bey'in dediği bir şey ne kadar evet, doğru çok değil mi? Evet doğru, çok doğru... ...yani çok doğru. sen yaz bir yere koy... Evet, evet. ...bir gün tozunu silkelersin ve oynan... ...onu yine oynamak zorunda kaldılar... ...evet... Tabii, yani, ama çok ileride belki oynandı. daha çok oynanacak Yani evet. bunun için bence sabır etmek lazım Yani sabır olayı tabii çok ki, önemli tabii. yazarlıkta Çünkü biz zaten çok çileli bir nesliz Yani yazarlar olarak Evet inanılmaz şeyler yaşamışız yani azinesin yaşamış nazım kaçmak ya. zorunda kalmış yaşar kemal'in çektiklerini düşün fakir baykur orhan kemal kemal tayp hapishanelere girmişler tabii sen yine ben şükredelim ki bizi hapishaneye almadılar yani. <gülüyor> ya <gülüyor> ve hiç olmasa dışarıda hapis ettiler ama ya yani oyunu oynadılar yani. bilmem ne yaptılar. fakat yine de tabii biz yazmaya devam edelim. Tabii. Yani ya Bursa hapishanesinde işte nazım yatarken şu tabii. Kısmete bakın o yoksulluk savaş yılları, o yoksulluk kıtlık, ya. yarım dilim ekmek adam başına. Fakat Balaban ressam olarak çıktı Nazım'ın yanında. Tabii. Orhan Kemal büyük bir yazar Yazarı olarak çıktı. olarak Kemal Tahir Kemal Tahir, Tahir de. Kemal tabii, Tahir tabii, de. Tabii, tabii, tabii. Yani Doğru. ne kısmetleri Doğru. varmış ki Nazım'ın koğuşuna düşmüştü. E, o hocaydı zaten bu, biliyorsun. Bu, bunlara birer bir şey. tane Fransızca roman atmış önden Demiş ki bunu okuyacaksınız birerde nasıl okuyacağız Fransızca biz bilmiyoruz evet. birerde sözlük vermiş <gülüyor> alın demiş Fransızca Türkçe sözlük okuyun roman okutarak dil öğretmiş ya bu adamlar olacak iş mi nazım mi? bir enteresan tabii o bir iş. deha ha, tabii. yani o bir deha yani bir yandan tablo yapıyor <gülüyor> bir yandan şiir bak, mi yazıyor bak işte onu o... yapar o ya. ama senin dediklerin çok yani ayrı bir şey bu. Tabii, bu, tabii. Bir, bu ayrı bir dünya çapında <gülüyor> bir yazar şimdi evet. şeyden e, Che Guevara'dan biraz söz edelim isterseniz evet. Che Guevara evet benim e, işte tarihini tam hatırlamıyorum ama zannediyorum 5-6 e, yıl veya daha fazla da oldu. Bir bakarsan tarihine bu oyun Türkiye'de maalesef devlet tiyatrolarının repertuarına alındı, zahnelenmedi. Son sayfada görebilirsin. E, şeyin son sayfasında oyunun. Evet, İstersen... 20 Temmuz 2005 diyor. Evet olabilir. Heh. O tarihte evet. onu yazmışımdır. Sonuçta e ee, Che Guevara tabii çok evrensel bir kahraman. Che Guevara biliyorsunuz Arjantinli bir devrimci ve e, müthiş bir olay, bir Don Kişot. Evet. O yönüyle ben ele aldım. Ve e, çok iyi niyetleri yani dünyayı değiştirmek bunun için kavga vermek. Fakat sonunda yani o hayaller birdenbire bitiriliyor ve öldürülüyor biliyorsun. Evet. Bolivya'da da öldürülüyor. Evet. Ama bunu bütün dünya genç diye şimdi biliyorsun. Yıllar geçti ama eskitmedi tam Hayır, tersine tam simge tersine olarak simge yükseldi. Olarak kaldı. Hatta evet. rahmetli Aziz'in öldüğü zaman babasının şeyinde odasında Ali Nesin oldu. Çegeveray ile Mustafa Kemal'in resimleri tabii, var. Tabi, bakın bu çok önemli bir şey. Tabii. Ha böyle bir adam. Ha ona bir eleştirel de bir bakışta getiren bir oyun oldu. Hı -hı. Ama onun Gerçekten insanseverliği düşüncesi, tabii, dünya görüşü tabii. ile bir müzikal yaptım. Bir ama Türkiye'de maalesef Hı. kabul edildi. Ya endişelerden oynanmadı. Hala daha böyle insanlar korkuyorlar. Evet hala yani. böyle bir ne şey var. Ne kadar şey yani. bunlar bitti artık yani bu yeni bir bize giriyor. Bizde bitmiyor, bizde bitmiyor. bitmiyor. Sonuçta bu oyunu geçen sene hatta bir ara İstanbul Devlet Tiyatrosu Şakir dedi ki ben bunu yapmak istiyorum dedi. Oradan bir yönetmen falan filan fakat onlar başaramadılar yani e, e, eyleme geçemediler oyunla ilgili ama en iyi haber tabii Almanya'dan geldi çok güzel, çok Berner güzel. Ensemble ve şey Frankfurt Fielberg tiyatroları dünya prömiyerini biz yapacağız. Çok arkadaşlar. güzel. Çok evet. güzel. Şimdi o farkındalık e, anlamında aklıma bir şey geldi yine e, kendime yontar gibi olmayayım ama. <gülüyor> şimdi benim mi? yeniden yaratma oyunum e, Rusya'ya gittik festivalde oynadık Biliyorum orada. festivale gittiniz. Evet, festival gittik ve Hangi e, kentteydi? E, Çelyabinsk Sibirya. Şimdi benim Çelyabinsk Devlet Tiyatrosu orayı gördün değil yok, mi sen? Tabii ben de gittim o tabii. O tiyatroyu tabii. gördüm o T bin kişilik. Orada muhteşem. oynadık. 1200 kişilik. Biliyorum 1200. Evet. İşte evet. şimdi benim orada çığ başlıyor. Çok güzel. Ya benim oyun orada Oynadı harika ama muazzap üstte konserat vardır onun ya binanın her tarafında ben orada kaldım zaten gittim orada e, yattım kalktım üç dört gün kaldım buzdan heykeller var her tarafta evet Değil evet mi? evet Daktör. evet muhteşem bir şimdi şey. iki e, e, bizim benim gittiğim bin, e, 1994'tü evet gittiğimiz evet. festivale e, her oyun Dünyanın evet. pek çok ülkesinden tabii ki oyunlar vardı. Uluslararası ki, festivalde. Uluslararası festival. Her oyundan sonra mutlaka bir yarım saat, 45 dakika tartışma programı yapılıyor. Ya ya öyle Ve bir salon, var. O, o, o salon bile tıktım tıktım dolu. Bütün çok oyunlar tartışmaları için. Çok güzel. Gibi uğurlarken e, belediye başkanı bizi, festival komitesi başkanı. Evet, evet. Hiç beklemiyordum doğrusu. Yani geldi dedi ki Ülkü Bey dedi. Ter, tercüme ediyorlar bana. Ne güzel. Celia ee, Binske ilk kez bir yazar geldi dedi. Bu bizim için çok büyük bir şereftir. O doğru doğru onlar çok 94 için. Yani yo, ben yo. etrafa bakıyorum. Acaba bana mı diyorlar bir başkasına <gülüyor> mı diyor? Ben kendi memleketimde <gülüyor> yer bulamadım. Şimdi efendim şöyle. Yani. Kendi memleketimde yani. yeni oyunu yazdım diye birine götürdüğün zaman. Adam kaçıyor sende. <gülüyor> Diyor ki ya yeni bir oyun yani yeni de bir bela çıktı. Kardeşim. ya ya Buyurun bakalım. Ben bunu buyurun ne yapayım? Bakalım. Adamlar işte kendin gördün davranışlarını. Aynen doğrudur. Ya. Orada bir yazar gerçekten böyle ortalamanın üstünde bir yazar. Bir tekst yazmaya başladığı zaman birinci perde bittiğinde provayı alıyor. Tabii tabii. Çünkü yani bu işler tabii. böyle başka tabii. türlü özendirmezsen olmaz. 350 evet. yıl önce artık tarihten biliyoruz Shakespeare Evet. Önce parası peşin ödeniyor. Örneğin Romeo ve Juliet'i yazacak. Tabii tabii, ya tabii. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Bir türlü birinci sayfayı aşamıyor. Aşağı Gidemiyor ama parayı değil. da almış. Her gün gelip diyorlar parayı aldı. Oyunu ver. <gülüyor> <Doğru>. Oyunu <gülüyor> ver. Yani ne kadar 400 sene evvel bu kadar değerli bir şey. Ya olur mu? Ya. Tabii herkes farklı. 400 yıl önce. doğru. Peşin para. Buyur sonra, sonra yazarsın. Şeria Binsky, çok <gülüyor> sevdim ben de gittim oraya. Aslında ben Kurgan Devlet Tiyatrosu'nda benim çığ oynarken... Oranın genel sanat yönetmeni davet etti. Hmm. Yakın onlar yine 170 hmm. kilometrelik bir yer. Vladimir Gurfinkel diye Musevi asıllı bir genel sanat yönetmeni Hı -hı. vardı. Hı -hı. adamların bir oyununu izledim. Damdaki kemancıyı. Dehşet içinde Kemal'i de götürdüm senin reisörün. Öyle mi? Kemal, Kemal Başar'la beraber gittik. Hatta biz e, tepelerde az daha donuyorduk. <gülüyor> Çünkü o kar tipi. Çok ilginç bir yer, bir yer yani. Yer ya, Ama muhteşem bir şey. İki milyonluk bir kenttir. Ve o tiyatrosu her gece dolu. Full. Full. Yani full, full. Her gece Full müşör oynar izledim. Ve Çelyabinsk gibi Sibirya'nın Sibirya'nın Sibirya evet. böyle küçük bir şehri Dört tane tiyatro 2 var. Nüfus. 2 evet. milyon nüfus, 4 tiyatro var. Ortalı tabii. sahne, amfi evet. biçiminde bir de o demin sözünü ettiğimiz oyun izledim Ola... evet, evet yani evet. hep <gülüyor> deneysel oyunları ona göre sahnelere tabii, bölüştürüyor. Tabii, tabii, tabii, e düşünün 80 kişilik kadrosu var. Ya, Ve oranın aktörleri e, Rusya'nın en iyilerinden yani en iyi aktörlerinden. Evet 80 kişilik bir kadro. Şimdi oranın genel sanat yönetmenliğine benim bir e, oyunumu koyan reyisor geldi. O da litvan yasladı bir hı hı. O da hemen dedi ben çığ yapmak istiyorum burada. Tabii dedim yap şimdi çalışıyorlar işte. Çok güzel. Evet. Şimdi Tunca abi biraz da şeyden söz ee, Yine yeni oyunlarınızdan. E, evet. Yine mitos boyutun yayınladığı Gece Kulübü. Ha Gece Kulübü. Gece Kulübü şeyden önce yazdığım oyun, ee, Kadın Sığınağından önce hı hı. yazdığım oyundur. O çok ilginç bir oyun oldu. Gece kulübü şeyin 12 Eylül öncesinin gecesini anlatıyor. Hı hı. 12 Eylül darbesi yapılacak. Hı hı. Ve o gece bir gece kulübünde yaşananlar. İlginç. Bence çok müthiş bir şey oldu i̇lginç. yani. Çok i̇lginç. hoş oldu. Şey. Müthiş bir şey yani gerçekten. Ve onu da devlet tiyatroları aldı repertuara. Ve dediler ki hemen biz buna Ankara'da başlıyoruz. Tamam. Fakat bir türlü olmadı. Niye dedim başlamıyorsunuz falan. Ya 12 Eylül'e şimdi dediler karşıymışız gibi. Ya siz karşı değil misiniz 12 Eylül? Ya 12 Eylül artık yandaş olalım. E dedim yani. Kenan Evren bile artık öyle, yandaş Kenan değil. Evren bile diyor ki yani bu nereden yaptık ne diyor <gülüyor> ya. yani vallahi billahi. Ne yaptık da yaptık ya, diyor. Ama destekçisi çok şimdi, hala demek ki. bu oyun zaten okuduğun zaman göreceksin böyle ben bir şeye yazar olarak, yazarlar olarak biz bir şeye karşı olmayız. Onu gerçeğe yansıtırız. İki taraftan da düşünerek. Çünkü tabii. o zaman bizi yazar olmayız, taraf oluruz. Tabii ki. Tabii. Şimdi ki. o halde, yani bu oyun işte öyle bir oyun çok ilginç bir oyun bence i̇lginç. en iyi oyunlarımdan biri zannediyorum. Çok Muhteşem i̇lginç. bir şey tabii. Yani ben çok seviyorum. Ondan önce de ben zaten Mustafa Kemal'i mi Evet. O, Müjdat gezen işte iki yıl önce üçüncü yıl bu hı hı, sene hı. başladı. Bu sene dedi ki ben oyun artık full gitti iyi oldu. Ondan sonra ben dedi artık dedi kaldıracağım dedi. Tabi dedim kaldır. Fakat geçen gün telefon etti. Kardeşim de Türkiye'nin her yerinden istiyorlar dedi. Çok güzel. Şimdi yine turnelerle devam edecekmiş. A, tabii o da bir ihtiyaçtan doğuyor galiba bu günlerde özellikle. E tabii. Mustafa Kemal'in e, fikrinin tabii, tabii. artık biraz daha şiddetle vurulması gerektiği günler yaşıyoruz. Galiba. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Sevgili dinleyicilerimiz, yazarımız, tiyatro yazarımız Tuncer Cücenoğlu oyun yazarlığının 40. yılını kutluyor. Biz önce sizi kutluyoruz çok, teşekkür, abi. Ederim. çok yıl, teşekkür ederim. 40 yıl bu çok büyük emekler. Türk tiyatrosuna öne, çok önemli katkılarınız elbette ki e, görünen bir sonuçtur. E, neler hissediyorsunuz 40. yılda? E 40. yıl tabii çok önemli benim için de ama bu 40. yıl e, oyun yazarlığında 40. Oyun yazarlığında. Çünkü e, ben aslında lise yıllarında ilk defa mizah öyküleriyle başladım. Ya Onları da katarsak ben yazarlığımın 50 yılını kutlayacağım evet. yani neredeyse. Fakat 40 yıl diye ben onu oyun yazarlığına esas aldığım için o şekilde gösterdim. Ve o şekilde ilan edildi zaten. Bu yıl Türkiye'de birkaç kurum şimdiden kutlamaların müjdesini verdi bana. Hacı Tepe Üniversitesi, hı hı. konservatuar, devlet konservatuarı, Ayrıca Gazi Üniversitesi. Aynı şekilde benimle ilgili çok güzel kutlamalar yapacaklar. İşte onun dışında MSM zaten orada hocalık yapıyorum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi. Devlet tiyatroları işte bir oyunumuzu oynamaya başlayarak bu kutlamaya katıldı. Şehir tiyatroları da aynı şekilde çığa başlayarak bu kutlamalara katılıyor. Zannediyorum diğer kurumlardan da katılımlar olacak ama en önemlisi tabii yurt dışındaki tiyatrolar. Yani Bulgaristan, işte Romanya, Rusya, evet. birçok ülke, birçok ülke, özellikle Almanya onu şimdiden de duyurdular. 40. yıl için çok önemli. Onlar çok da için. bunlar çok önemli biliyorsun. Çok, tabii ki. Tabii Bu da ki. beni çok sevindiriyor tabii doğrusu. Çok hoş, çok evet. hoş. Yani o, tekrar kutluyoruz. Ben teşekkür tekrar ediyorum. Tekrar kutluyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, bizim programımızın e, özelliklerinden biri de biliyorsunuz, e, bir şiirle bitiriyor, bitiriyoruz. Konuğumuz sunuyor şiiri. Şimdi ben de e, Tuncer Yücenoğlu'nun kadın sığınağı, oyununa yazdığı, ön sözün içerisine aldığı e, Nazım Hikmet'in kadın başlıklı şiirini e, okumasını rica ediyorum kendisinden. Peki. Şimdi ben bunu inşallah görürüm yani. Nazım yazmış bu şiiri, Kimi der ki kadın, Uzun kış gecelerinde yatmak içindir. Kimi der ki, Kadın, Yeşil bir harman yerinde, Dokuz zilli köçek gibi oynatmak içindir. Kimi der ki, Hayalimdir. Boynumda taşıdığım vebalimdir. Kimi der ki, Hamur yoğursan, yoğuran. Kimi der ki, Çocuk doğuran. Ne o, ne bu, ne düşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal. O benim kollarım, bacaklarım, başım, yavrum, annem, karım, kız kardeşim, hayat arkadaşımdır. Çok güzel. Nazım tabi çok büyük bir adam. Çok, yani. çok güzel çok. bir şiir. Müthiş. Bu yani. da dinleyicilerimize güzel bir armağan oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, öneri ve dileklerinizi de İstanbul Eczacı Odası Radyo Havan'a bildirebilirsiniz. E, Tuncer abi çok teşekkür ederiz katılmanız için. Sevgili dinleyicilerimiz, haftaya başka bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Şimdi e, yine Nazım Hikmet'in e, şiirinden beslenen bir şarkıyı Zülfü Livaneli sunuyor.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 Oksal buhuru yanar elleri yanar elleri yanar elleri yanar elleri Var varna önünde, oykara denizin gümüş telleri bir vapur geçen boğaza doğru Nazım usulcığım çar yanar elleri yanar elleri yanar elleri yanar elleri yürek değil çarıkmış bu manda gönünde teper paralanmaz Taşlı yolları yürek değil çarıkmış bu manda gönülünden teper paralanmaz taşlı yolları. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz